Psikopatlar empati yeteneğine sahip ancak kullanmayı tercih etmiyor olabilirler. Yazar Erik W. Dolan, çeviren Hazal Uğurtan, editör Çağrı Mert Bakırcı, seslendiren Akın Karahasan. Personality and Individual Differences dergisinde yayınlanan bir araştırmada psikopati, narsizmin ve makkevelizmin yani karanlık üçlü düzeyleri yüksek olan bireylerin empati yeteneklerinde herhangi bir bozukluk olmadığını ortaya çıkardı. Ancak bu bireyler empati yeteneklerini kullanmaya meyilli değiller. Araştırmacılardan İsveç'teki West Üniversitesi'nden doçent doktor Petri Kojanius şöyle belirtiyor. Öyle görünüyor ki aramızdaki normal psikopatlarla ilgili çok fazla yanlış anlaşılma var. Bazen psikopatlar empati kuramayan, duygusuz kişiler olarak nitelendirilirken bazen bu konuda herhangi bir sorunları olmadığı ancak umursamadıkları düşünülüyor. Personelle uyumlu çalışması gereken insan kaynakları grubu örneğiyle verilerin bize ne söyleyeceğini öğrenmek istedik. 278 kişiyle yapılan Çalışma gösterdi ki karanlık kişilik özellikleri empati kurma niyetini olumsuz anlamda etkiliyor. Ancak empati kurma yeteneğiyle bir ilişkisi yok. Karanlık üçlü özellikleri ölçeğinde yüksek skor yapan kişiler bazen insanlar problem yaşadıklarında onlar adına kötü hissetmiyorum ve başka insanların şanssızlıkları beni pek fazla rahatsız etmiyor gibi ifadelere katılma eğilimi gösteriyorlar. Ancak katılımcılara insanların farklı duygularını yansıtan fotoğrafların gösterildiği ve fotoğraftakilerin hangi duyguyu yaşadığı soruldu çok yönlü empati testi ile karanlık üçlü özellikleri arasında ilişkisiz skorlar ortaya çıkıyordu. Kojanius, Pisipos'ta yaptığı açıklamada şöyle söylüyor. Sonuçlar çok kuvvetli biçimde gösteriyor ki karanlık üçlü özelliklerine sahip insan kaynakları grubu empati yeteneğinden yoksun değil. Ancak empati kurmaya yatkınlıkları çok düşük düzeyde. Bir başka deyişle sıradan popülasyondaki psikopatlar makyavelistler ve Narsistler diğer insanların duygularını pek önemsemiyor. Ancak empati yeteneğine sahipler. Bu sonuç özellikle çalışma psikolojisinde gün geçtikçe daha çok kullanılmaya başlanan bir psikolojik ölçü olan karanlık üçlünün doğası hakkında bazı şeyleri aydınlatabilir. Araştırmacılar ayrıca bilişsel yetenek ve empati yeteneği arasında olumlu bir ilişki buldular. Ancak her araştırma gibi bu araştırmanın da bazı sınırlamaları mevcut. Kojenius bu konuda şöyle diyor. Bu sonuçlar bize klinik örnekler hakkında bilgi vermiyor. Bu kişiler empati kurma isteğine sahip olmamak dışında aynı zamanda empati yeteneğinden de yoksun olabilirler. Ayrıca bu araştırma kız ...küçük bir grupla yapılmış, katılımcıların beyanıyla ölçülen, dolayısıyla bazı sosyal istenirlik hatalarını barındırma ihtimali olan anket öğelerine bağlıdır.